Dünya insan insan gelir. Hayvan yaşar hayvan ölür. İnsan gelir, insan yaşar, insan ölür. Ali merhumatı Ernest Gruber'ın kanı böyle demiştir. Kalıbı da dedi ki sonra dünyaya gelir, bu olmazsa ahireten fakir olur, sonrasında kalmaz.